Sırrı teabünle bak, Remzi Nizamla dinle. Her birisi söylüyor: Bizde birer hizmetkar, rahmeti zülcelal'in birer aynedarıyız. Hiç de üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız. Zelzele naraları, hadisat sayhaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzemeyi ezkar, bir demdemeyi tesbih, velveley nazuniyaz. Sizi bize gönderen o zat Ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini iman gözü okuyor yüzlerinde ayet-i rahmet her biri birer avaz Ey mümini kalbi hüshyar şimdi gözlerimiz bir parça dinlensinler onların bedeline hassas kulağımızı imanın mübarek eline teslim ederiz dünyaya göndeririz dinlesin leziz bir saz Evvelki yolumuzda bir matem-i umumî Hem Vaveylayı mevti zannolunan o sesler şimdi yolumuzda birer nevaz-ı namaz, birer avaz-ı niyaz, birer tesbihe ağaz. Dinle havadaki demdeme, kuşlardaki civcive, yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, rahatlardaki rakraka, taşlardaki taktaka birer manidar nevaz. Terennümât-ı hava, nârat-ı râdiye, nâğamât-ı emvâc birer zikre azamet. Yağmurun hececatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz. Eşyada olan asvat birer saltı vücuttur, ben de varım derler. O kainatı sakit birden söze başlıyor. Bizi camit zannetme ey insana boşboğaz. Tuyurları söylettirir ya bir lezzet nimet ya bir nüzul-u rahmet ayrı ayrı seslerle küçük ağızlarıyla rahmeti alkışlarlar. Nimet üstünde iner şükür ile eder pervaz. Remzen onlar derler ey kainat kardeşler ne güzeldir halimiz şefkatle perverdeyiz halimizden memnunuz. Sivri dimdikleriyle fezaya saçıyorlar birer avazı pürnaz. Güya bütün kainat ulvi bir musikiydir iman nuru işitir ezkar ve tesbihleri zira hikmet reddeder tesadüf vücudunu, nizam ise tard eder ittifak-ı evhamsaz. Ey yoldaş! Şimdi şu âlem-i misalîden çıkarız, hayalî vehimden ineriz, akıl meydanında dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları berendaz. Evvelki elîm yolumuz mağdub ve daallîn yolu. O yol verir vicdana ta en derin yerine hem bir hissi i elîmi, hem bir şedid-i elemi. Şuur onu gösterir, Şu uğra zıt olmuşuz. Hem kurtulmak için de mustar ve hem muhtaçız. Ya o teskin edilsin ya ihsasla olmasın yoksa dayanamayız. Feryadu fizar dinlenmez. Hüday ise şifadır. Heva iptali histir. Bu da teselli ister, bu da tegaful ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister. Hevesatı sihirbaz Ta vicdanı aldatsın, ruhu tenvim edilsin, ta elem hiss olmasın, yoksa o elemi eliyim vicdanı ihrak eder, fizara dayanılmaz, elemi yes çekilmez. Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse, o derece nispeten şu halet tesir eder, vicdanı bağrıştırır. Her lezzetin içinde elemi var, birer iz. Demek heves, heva, eğlence, sefaetten memzuc olan şaşai medeni Bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya bir yalancı merhem, uyutucu zehirbaz. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda o nurani tarikte bir haleti hissettik. O haletle oluyor hayat, maden ile zeyt, alam olur leziz. Onunla bunu bildik ki, mütefavit derecede kuvvet-i iman nisbetinde ruha bir halet verir. Ceset ruhla mültezdir, ruh vicdanla mütelezziz. Bir saadet-i acile vicdanda münderiçtir. bir firdevs-i manevi kalbinde mündemiçtir. Düşünmekse deşmektir, şuur ise şiar-ı raz. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şitası yaz. Vicdanda Firdevs'lerin kapıları açılır, dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervaz-ı perdaz olur Şehbazu Şehnaz yelpез namazu niyaz Ey aziz yoldaşım şimdi Allah'a ısmarladık gel beraber bir dua ederiz sonra da buluşmak üzere ayrılırız Allahumme ihtine sıratal müstakim amin